Ağzıb Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahı, lıwahid lqahar. Ve salat ve selamü ala Nabi'ına muhtar Ve ala alihi ve ashabihi läthar. Ve ala tüm embiyalar ve müffsallin labrash. Kıymetli kardeşlerim. Bu ümmetin iftihar edeceği birçok değeri var. Bu değerlerden bir tanesi belki de en üstte yazılması gerekeni ise insan yetiştirme potansiyelidir. Elhamdülillah ilk günden bugüne kadar binlerce alim, arif, abid, akil yetiştirmiş bu ümmet. Şu anda kahtı ricali yaşıyoruz evet adam kıtlığı yaşıyoruz. Ama bilin ki şu anda yetişmeye de devam ediyor. Az da olsa elhamdülillah yine var. Dünya döndükçe de devam edecek. Sonuna kadar da bu, bu ümmetin en büyük iftihar kaynağı olarak hep devamiyetini sürdürecek. Zaten aslında bütün gayretimiz, onu bunu adam etmekten ziyade kendimizin adam olmasıdır. Bırakalım biz onu bunu yetiştirmeyi de herkes kendini şu anda yetiştirme adına bir gayret içerisine girsin ki ben öyleyim. inşallah siz de öylesinizdir. Eğer ben düzelirsem dünya düzelir. Eğer ben adam olursam bu dünyaya bir hayrım olur diye bir şeyle bütün bakışları kendi düzerimizde yoğunlaştırdığımızda bazı şeylerin daha farklı bir biçimde yürüdüğünü, rayına girdiğini, güzel bir biçimde bu manada karşılık bulduğunu göreceğiz. Allah bizi bundan geri koymasın. O yetişmiş büyük isimlerden birisinden bir söz aktaracağım bugün sizlere. Ebu Bişir, Abdullah İbni Firuz, Eddeylemi. Firuz, Deylemi babası bir sahabi. O da tabi'in neslinden yani bir sahabi çocuğu hem tabi'in hem de sahabi çocuğu. Böyleleri vardır İslam tarihinde çokça. O da bu manada alim olan birisi olarak tarihe adıyla geçmiş birisi. Firuzeddin mi deylemi deyince bir iki cümle söylemem lazım bu sahabi efendimiz için radıyallahu anhü. İmtihanları ağır olmuş bu sahabi efendimizin ama her ağır imtihanı Yüzünün akıyla tamamlamış birisi. Hicretin 10. yılında sonlara doğru Allah Resulü'nün o kutlu halkasına dahil oluyor. Dahil olduğu günden itibaren de başlıyor imtihanları. Az bir süre Seratü vesselam Efendimizle geçirmesine rağmen hatıraları var. Kaç tane o hatıralarında da hep kendisiyle alakadar olan imtihanlarına şahit oluyoruz. İki tanesini hatırlatayım çok da. İki tanesini hatırlatayım asıl oğlunun sözünü bugün sizlere emanet edeceğim. Kendisi Yemen'den üzüm getiriyor Medine pazarına bir üzüm tüccarı o haberi yok. Meğer o günlerde içki haram kılınmış o da epey deve yüküyle üzümü pazara getirmiş. Pazara koymuş üzümü Allah Resulünden haberi duymuş içki haram kılındı. Ne yapacağım ben bu kadar üzümü diyerek ve vesselam efendimizin huzuruna gelmiş. Ya Resulallah demiş biliyorsun ben Yemen'den üzüm getiren bir tüccarım. Develer yükü üzüm getirdim şu anda pazara. Ama duydum ki içki haram kılınmış. Ne yapacağım ben bu üzümleri? Allah Resulü aleyhisselatu vesselam demiş ki yapacak bir şey yok. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi benim sana helal edecek bir halim yok. Bunun için sana gösterecek bir çıkış yolum da yok. Peki ne olacak bu kadar üzüm? Allah Resulü ve vesselam sünnetin bir özelliği de odur zaten. Sünnet alternatif sunar aslında. Bir alternatif sunuyor. Kurut o üzümleri kuru üzüm olarak satarsın. E ya Resulallah bu kadar kuru üzümü ben ne yapayım diyor. Kaç ton ederse artık ne kadarsa miktarı bu kadarını ben ne yapayım? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da biraz da latife ile karışık bir biçimde hoşaf yapar sabah içersin akşam içersin bu işin başka yolu yok diyerek bu manada ona bir şey söyler. Tabi o tabi olur bir tüccardır bütün sermayesini ona bağlamıştır böyle de ağır bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır. Ama bu imtihandan yüzünün akıyla çıkmıştır radıyallahu anhu. Bir başka imtihanı ise şöyledir. İki kız kardeşle bir anda evlidir. Cahiliyede böyle evlilikler çok var biliyorsunuz. Ve Nisa suresinin 23. ayetinde Rabbimiz bir anda bir erkeğin iki kız kardeşle beraber evliliğinin caiz olmadığını haram olduğuna dair hükmü beyan edince... Yine boynu bir bükük bir biçimde Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah bu imtihanları hep ben mi yaşayacağım? Ben şimdi ne yapacağım diye sorduğu zaman da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapacak bir şey yok diyor yine. Birini alacaksın birini bırakacaksın. Hangisini yanında tutmak istiyorsan onu al gerisini ise güzellikle boşa diyor. 14 asır sonra böyle şeyleri anlatmak kürsüden kolay da ben olsaydım orada acaba böyle bir şeyle karşı karşıya kalsaydım gerçekten bu manada teslimiyet gösterebilir miydim sorusu önemli bir sorudur. Hepimizin de bir şekliyle kendimizi test etmemiz gereken bir sorudur. Kaldı ki bizim şu anda bu manadaki imtihanlarımız devam ediyor. Biz de bu hükümlere bazen muhatap oluyoruz. Farklı farklı bir biçimde Allah bizleri imtihan ediyor. O imtihanlardan ne kadar yüz akıyla çıkıyoruz o da bizim dünyamızda muhasebesinin yapılması gereken bir şey. Ama Firuz Eddeylemi yüzünün akıyla çıkan birisi Allah ondan ebeden razı olsun. Onun oğlu Ebu Bişir Abdullah İbni Firuz ya bizzat kendi sözünü ya da babasının bir sözünü aktarıyor bize. Gerçi İmam Suyuti aynı sözü. Tabiinin başka bir imamı olan Abdullah İbni Muhayris İbni nakli naklediyor. O da olabilir o da olabilir ama biz Ebu Bişir için nakledelim. Darimi'de geçen bir söz şöyle bir söz. Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar. Söz çok mühim bir söz neden bugün sünnet üzerine bu kadar fırtınalar koparılıyor buna ait bir söz Biz niye bugün buralarda sünnet adına bir şeyleri öğreniyoruz öğrenmeye gayret ediyoruz bu manada bir feryadımız var Bunu da anlayabileceğimiz bir söz bir daha tekrar edeyim sözü dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar Halat görmüşsünüzdür halatı Nasıl ki lif lif kopup parçalanırsa din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar. ve vesselam Efendimiz bize bir hayat tarzı koydu ortaya. O hayat tarzı Müslümanın hayat tarzıdır. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamanın adıdır sünneti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle hayatın temel esası olabilecek şeyleri çok ciddi bir biçimde bize söyleyerek gitti ve sarılın dedi sarılın ki dalalete sapmayın dedi. Eğer bugün biz yaşadığımız şu dünyada ya bu önemli değil bu çağda bu olmaz şu biraz ağır bu biraz hafif. Bu manada bazı şeyleri hayatımızdan yavaş yavaş çıkarırsak bir müddet sonra bakacağız ki İslam burada duruyor biz burada duruyoruz. İslam'la aramızdaki makas açılır ve o makas yavaş yavaş açılır zaten. Bir anda açılsa fark ederiz ama yavaş yavaş şeytan bize bunu sezdirmeden bizi aslımızdan asli kimliğimizden koparır. İşte biz asli kimliğimizle aramızdaki münasebeti güçlü bir biçimde tutabilmemiz için sünneti Muhammed'e dört elle sarılmak zorundayız. Aynen Allah Resulü'nün bize söylediği gibi... Azı işle, dişlerimizle kavramak zorundayız. Eğer bunu yapabilirsek şu fırtınalı zamanlarda ancak durabiliriz ayakta. Eğer bunu hayatımızda sağlayabilirsek istikamet denilen ve gerçekten de çok zor olan korunması çok zor. Peygamberin saçına ağ Ak düşüren bir şey bu peygamberin belini bile büken biri ki o istikamet noktasında zaten zirve ama kema umirt ayeti onun belini bükmüşse bugün aynı ayete muhatap olan biz Müslümanların da bu manada işinin ne kadar zor olduğunun bilincinde hareket ederek o istikamet çizgisini koruma adına sünneti Muhammed ile irtibatımızın çok daha farklı olduğunu olması gerektiğini unutmadan hareket etmek zorundayız. Dua ediyorum Mevla bize bu manada yardım etsin. Onun yardımı olmazsa inanın çok zor. Allah yardımını bizim üzerimizden eksik etmesin. İnayeti daim olsun ki şu işi adam akıllı Müslümanca onun razı olabileceği bir biçimde bitirebilelim. Akıbetimiz hayrolsun varacağımız yerde inşallah hep beraber darusselam olsun. Kıymetli kardeşlerim gerek ferdi gerek toplumsal anlamda terk ettiğimiz en önemli sünnetlerden bir tanesi de itidaldir. İtidal o kadar önemli bir sünnet ki ve biz bu sünnetten o kadar uzaklaşıyoruz ki gün geçtikçe her geçen gün bu manada bu sünnete ait şeyler hayatımızdan biraz daha çekip gidiyor. Aslında itidal dediğiniz şey Allah'ın hayata koyduğu ölçüdür. Hatırlayın Bakara suresi 143. ayeti ve kezalike kum ummeten vasata diyor Rabbimiz. İşte böylece sizi vasat, orta, mutedil bir ümmet kıldık. Bakara suresinin 143. ayeti çok da güzel bir tevafuku Kur'an'iye var burada o da nedir biliyor musunuz? Bakara suresi biliyorsunuz 286 ayet tam ortası ne yapar? 143 yapar bu ayet kaçıncı ayet? 143. ayet bu da Rabbimizin Kur'an'a koyduğu o tevafuklardan bir tanesidir ki başkaları da var bu manada. Tevafuku Kur'an'da tenasubul Kur'an'da ayrı bir bahis konusudur. Demek ki bu ümmetin en temel özelliği vasat ümmet olması. Dengeli ümmet, mutedil ümmet her türlü aşırılıktan her türlü uçlardan kendisini korumuş olan bir ümmet. Eğer böyle olursa insanlığa şahit oluyor. Eğer böyle olursa insanlığa şehadet görevini bu manada ortaya koymuş oluyor. Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Bunu korudu, bunu tavsiye etti. Ve buna ait şeyler söyledi. Bakın Muatta'da da İmam Malik'in o meşhur kitabı ve birçok Ebu Davut'ta, Tirmizi'de başka başka hadis kitaplarında geçtiği üzere sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle temel bir ilkeyi bizim nazarımıza veriyor. Amellerde iktisat, amellerde iktisat dince ne anlayacağız biz? Dengeli davranmak, dedik dediği bu zaten. Amellerde iktisat peygamberliğin 25 cüzünden bir cüzdür. Başka hadis kitaplarında 2400 diye bir ifade de görürsünüz. 24 25 o ayrıntı ayrı bir şey ama bir şey öğreniyoruz. Nübüvvet eve eğer 25 katlı bir bina ise bu katlardan bir tanesi itidal. Ali Senat ve Selam Efendimiz tebliğin, emanetin, sıdkın, ehliyetin, liyakatin, adaletin ve daha nice nice şeyin nübüvvetin cüzlerinden birer cüz olduğunu bize söyledi zaten. Özellikle burada itidali nazarımıza vermesi bu çok önemli bir şey. Nübüvvetle alakalı bir şey. Dolayısıyla benim gönderiliş gayemden bir tanesi de dünya ahiret dengesini korumaksa ve bunu muhafaza etme kurmaksa buna ait itidali de ancak ben size doğru dürüst öğretebilirim. Allah'ın bu manada hayata koyduğu ölçüyü ben söyleyebilirim Ben benim hayatımın üzerinden bunu öğrenebilirsiniz diyerek sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gösterdiği bir şey bu. Dolayısıyla biz nübüvvetin 25 cüzünden bir cüz, 25 parçasından bir parçayı şu anda öğrenmeye çalışıyoruz. Nedir itidal? Malumunuz adil kökünden gelir. Sözlükler şöyle bir anlam verir. İki aşırı tutum ve davranış ortasındaki orta hal. Genel anlamda şu aslında orta halde bulunmak, ölçülü ve ılımlı olmak... Soğukkanlı davranmak, denge, düzgünlük, doğruluk üzere davranmak şeklinde. Bu manada zaten biz biliyoruz. Şimdi ifrat şeyin itidalin karşısında iki kavram var biliyorsunuz. İfrat ve tefrit. Bu iki kavram aslında itidalle zıt olan kavramlar. İfrat dediğiniz şey değerlerin üzerinden daha fazla abartı göstermek. Tefrit dediğiniz şey değerleri değerinden aşağıya çekmek. İtidal dediğiniz şey ise onun tam hakkını vermektir. Bir daha tekrar edeyim zihinlerinizde iyice kalsın. İfrat değerinden fazla vermek. Tefrit değerinden aşağıya düşürmek. İtidal ise değerinin hakkını vermek. Bir gün şöyle bir çubuk alıyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yerden. Ali diyor hayır ne buradadır ne buradadır. Hayır buradadır deyip ortayı gösteriyor. Tabi'in neslinin önemli isimlerinden biri olan Vehb İbni Münebbih de buna ait bir şey söylüyor. Diyor ki her şeyin iki ucu bir de ortası vardır. Bu uçlardan birinden tutuluyorsa diğer uç ağır basar. Bakın ne oldu denge düştü. Buradan da tutsanız. Yine aşağıya doğru gidecek. Onun için diyor ki Vehb İbn Münebbi öyleyse siz her şeyin ortasından tutmaya çalışın. Ama bu hakikat bu şekilde beyan edilirken biz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatından da şunu da görüyoruz. İtidal demek her zaman ortada durmak demek değildir. Çünkü bazen itidal dediğiniz şey şurada olabilir. Allah bunun ölçüsünü buraya koymuştur. Bazen itidal dediğiniz şey burada da olabilir yani iki uca yakın noktalarda olabilir illa de itidal tam ortada olacak diye bir şey yok ama genel anlamda da böyle olur işin vasatı ortası işin itidali olabilir ama bazı şeylerde değişebilir uçlara doğru yaklaşılabilir. Önemli olan burada bu ölçünün Allah ve Resulü tarafından konmasıdır çünkü bunu biz koyamayız ben koyarsam eğer şartlara bakarak koyarım. Ben koyarsam eğer işime bu manada nasıl gelirse ona göre koyarım. Ben koyarsam eğer düşmanlar beni çekmek ister bir mindere ben onun için o mindere ulaşmama adına ya da karşıt bir şey söylemek adına bu manada bir şeyler söylerim. Böyle bir yanlışa düşmemem için ne yapmam gerekir? Allah bu manada ölçüyü nasıl koyduysa benim ona rıza göstermem gerekir. Dolayısıyla biz el kadir olan Allah'ın aleme koyduğu ölçüyü mutlak manada anlayıp o ölçüyü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden hayata intikalini tam anlamıyla kavrayıp hayatlarımızı o itidal çizgisi çerçevesinde tam anlamıyla şekillendirmemiz gerekir. Ama gelin görün ki ümmeti Muhammed olarak halimiz pek de bu manada iyi değil. Biz aleme denge öğretmemiz gereken bir ümmet olmamız şartken halimizi görüyorsunuz. Hayatın birçok alanında dengesizliklerimiz var. Bakın biz sünnetten konuştuk sünnet üzerinden ben bir örnek vereyim size. Şu memlekette Allah Resulü'nün mirası olan nebevi mirasa, mirasa yaklaşımında bir ifrat çizgisini görürsünüz bir de tefri çizgisini görürsünüz. İfrat çizgisinde olanların yaklaşımı şöyle hadis külliyatında ne varsa hiç önemli değil. Hükümler ne varsa hepsini toplar alırız. Açıkça söylemesek bile hepsine sahih muamelesi yaparız. Açıkça söylemesek bile hepsinin hükmü noktasında aynı nazarla meseleye bakarız. Hele hele Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü kime söyledi? Niçin söyledi? Neden söyledi? bu hüküm sözden, hükümden, bu sözden nasıl hüküm çıkarılır? Bunların hiçbir tanesini dikkate almayız. Hatta daha da tehlikeli bir şey, karşıdaki muhatabın seviyesini düşünmeyiz. Bunu anlayacak bir seviyede midir, değil midir bakmayız. Sıralamaya dikkat etmeyiz. Altını doldurmadan o sözü hemen muhataba ulaştırırız. Güya Allah Resulü'nün sünnetine sahip çıkacağız diyerek aslında insanları sünnetten soğutacak adımlar atarız bunun onlarca örneği var ki somut örneklere girip, girip de başımıza iş aşmayalım ama bir de işin tefrit boyutu var böyle bir yaklaşımın karşısında bir başka uç aslında şunu da hiç unutmamak lazım uçlar birbirini destekler zaten. Bir yerde bir uç varsa bunun ifrat ya da tefrit olması önemli değil. Hemen karşısında bir uç çıkar ortaya. Çünkü o uç başka bir ucu tetikler. Şimdi biraz önce söylediğim sünnete yaklaşımdaki ifrat ucu şöyle bir tefrit ucunu tetikliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli görevi tebliğdi. Tebliğ ettiği hakikatte Kur'an'dı. Kur'an'ı bize tebliğ etti işi bitti. Söylese ya da söylemese Resulullah'ı postacı konumuna düşürüyor. Allah Resulü'nün bugünün dünyasındaki teşriyet adına sünnetin teşriyet boyutunu iptal ediyor. Bize Kur'an yeter Kur'an'da ne varsa o tamam o bize yeterli. Hele bu manada ashabın bu manada söyledikleri moral bozar onların. Hadis dediğiniz şey bu kesimlerde haşa Kur'an'ın rakibi gibi algılanır. Hadis dediğiniz zaman renkleri değişir farklı bir boyuta girerler. Bukhari'nin Müslimin adını duydukları zaman düşman adını duymuş gibi tepki gösterirler. Amansız bir düşmanlıkları vardır Ebu Hureyre ile. O Ebu Hureyre ile harp halindedirler sonuna kadar da onu devam ettirirler. İşin bir de böyle bir ifrat çizgisinin karşısında tefrit çizgisi var. Biz bu uçlarda gezmek zorunda değiliz benim güzel kardeşlerim. ve selam efendimiz... Sözü söylüyor o sözün hayata nasıl intikal edileceğini de gösteriyor sonra o sözden nasıl istifade edilip edilmeyeceğini de sahabe dediğimiz o kutlu nesil üzerinden emin olun hiçbir itiraza meydan bırakmayacak şekilde güzel bir örneklikle bu manada bize bir şeyler gösteriyor. Bunun onlarca örneğini biz burada derslerimizde gördük halen de görmeye devam edeceğiz. Şimdi biz bu ifrat ve tefrit çizgisine dalmadan bizleri bu manada çekmeye çalışmalarına rağmen hayır Allah bir işe ne kadar değer vermişse bizim için asıl olan odur diyerek meseleyi hep itidal çizgisinde tutma sorumluluğumuz var. Zor mu bu? Emin olun zor. Çünkü bazen karşıtlarınız sizi oraya çekmeye çalışırlar. Bir şey söyler hassasiyetine dokunan bir şey söyler seni böyle tahrik edecek bir şey söyler bir anda senin ölçüsüz davranmana sebep olur ama sen şunu çok iyi bilmek zorundasın ki mesele itidal meselesidir mesele uçlarda olmama meselesidir mesele Allah ve Resulünün bize gösterdiği yolda onların gösterdiği şekilde yürüme meselesidir zor olan ama olması gereken de budur şimdi benim güzel kardeşlerim bu kadar söyledim bunu anada bir şeyler. Somut bir meselenin üzerine sizi götürmek istiyorum. Peygamber sevgisi dediğiniz şey bizim imanımızın bir konusudur değil mi? Allah Resulü'nü sevmek vefadan dolayı bize yüklenen bir şey değil. imandan dolayı bize yüklenen bir şey. En nebiyyü evla bil mu'minine minenfuzihim ayeti orada duruyorsa eğer ahsap suresinin 6. ayeti bizim başka bir şey konuşmaya hakkımız yok. Nebi peygamber müminlere öz canlarından kendi nefislerinden daha önceliklidir daha evladır. Hakikat böyle olduğu için aleyhissalatü vesselam efendimiz ne diyor? Ben size dikkat buyurun nefsinizden ananızdan babanızdan canınızdan nefsiniz o zaten malınızdan servetinizden ehlinizden çocuklarınızdan daha sevgili olmadıkça siz gerçek manada iman etmiş olamazsınız. Koyuyor mu ölçüyü sallallahu aleyhi ve sellem? Koyuyor. Hazreti Ömer'le yaşanmış bir hatıra var biliyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini tutmuş yürüyor Medine sokaklarında. Heyecanlanıyor Hazreti Ömer bir anda ya Resulallah vallahi seni çok seviyorum diyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de ne kadar seviyorsun Ömer canından ve nefsinden de daha çok seviyor musun dediği zaman hayır diyor. Aslında malını servetini anasını babasını hepsini saymış Ömer ama ya Resulallah nefsimden daha çok sevmiyorum. Çünkü o ana kadar hesabını vermemiş onun hesabını vermediği bir sözü de Allah Resulüne söylemekten çekiniyor Ömer. Ömer'dir bu radıyallahu anh. Sonra geliyor tabii bir müddet sonra düşündükten sonra daha doğrusu muhasebesini yaptıktan sonra ya Resulallah vallahi seni canımdan ve nefsimden daha çok seviyorum diyor. Allah Resulü el-ene ya Ömer el-en diyor işte şimdi kamil iman oldu diyor. Biliyoruz bunları konumuz asıl bu değil ama ben başka bir yere götüreceğim şimdi sizi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek böyle bir şey olmasına rağmen Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle kendini işaret ediyor. Bana olan sevginizde bile itidatsizlik yapmayın diyor. Resulullah'a olan sevgide itidatsizlik olur mu? Oluyor. Olduğunu da kendisi söylüyor. Onun için bu manada sakın çizgileri zorlamayın diyor. Beni Allah'a rağmen değil Allah emrettiği için sevin diyor. Hristiyanların Hazreti İsa'ya olan sevgileri gibi Yanlış bir sevgiye doğru meseleyi kaydırmayın diyor. Bu manada öyle uyarıları var ki inanın insan sarsılmaması elde değil. Birkaç tanesini söylemek istiyorum. Halit İbni Zekvan el medeni nakli diyor. Diyor ki bir bayram günü Medine'deyim. Baktım ki çocuklar ellerinde def şarkılar söylüyorlar. Şaşırdım. Peygamberin şehrinde çocukların ellerinde def. Bu manada işte şarkılar türküler söylüyorlar bu nasıl bir şey caiz midir böyle bir şey bu doğru bu bir şey midir diye ben kendi dünyamda bunu götürür getirirken dedim ki Resulullah'ı çok iyi tanıyan birisine bunu sorayım bu doğru mu değil mi kim var? Rubeyye binti muavviz isimli hanım sahabi var ki başların tacı birisidir çok önemli bir isimdir bu manada birçok önemli hadiseyi de bize nakleden bir sahabi hanımdır o çok önemli olduğu için o ismin altını çizmenizi sizden istirham ederim. Varıyor yanına diyor ki Rubeyye böyle bir şeye şahit oldum Medine'de bayram çocukların ellerinde def def çalıp türkü söylüyorlar bu doğru mu? Şimdi sahabinin şöyle bir edebi var benim güzel kardeşlerim. Sahabi doğrudur yanlıştır demez. Bu haramdır helaldir de demez. Sahabinin birçoklarında böyle bir şey görürsünüz. Ne derler biliyor musunuz? Biz Resulullah'ın zamanındayken şöyle yapardık böyle yapardık. Allah Resulü bize şöyle yapın dedi böyle yapmayın dedi. Yani hep Resulullah'ın dünyasından bu manada bu sözün cevabını verirler. Aynı şekilde rübey Binti Muavviz diyor ki Halid İbni Zekvan'a aç kulağını beni iyi dinle. Benim evlendiğim gün benim düğün günüm sabahın erken saatlerinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim eve geldi. Benim düğünüm Resulullah teşrif etmiş ne kadar büyük bir sevinç ne kadar büyük bir şeref senin şu oturduğun seririn de yanına oturdu hatta şöyle serire yaslandı biz Resulullah geldiği için sevindiğimizden dolayı o anda evde bulunan kızlar cariyeler ellerine def aldılar ve deflerle çalıp bir şeyler söylemeye başladılar Aleyhisselatu vesselam efendimiz de onları dinledi bir ara o türkülerin içerisinde o şarkıların içerisinde Şimdi ben özellikle ilahi demiyorum öyle diyorum öyle olduğu için öyle diyorum. Neyse orası ayrı bir bahis konusu ona başka derslere girip bakabilirsiniz ne olduğunu. Orada bir cümle söylüyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki aramızda yarın ne olacakları bilen bir peygamber var. Şimdi biraz önce onların o davranışlarına müdahale etmeyen sallallahu aleyhi ve sellem Durun diyor durun aranızda yarın ne olacağını bilen bir peygamber yok Allah bana bildirmediği müddetçe ben hiçbir şey bilemem ben kendi nefsimden herhangi bir bilgiye vakıf değilim siz öyle demeyin biraz önceki söylediklerinizi söyleyin. Bedir'deki babalarınızı söyleyin Uhud'daki babalarınızı söyleyin babalarınızın bu manadaki şereflerini söyleyin ama asla Allah'ın bana açmadığı alanla alakalı bir söz söylemeyin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nasıl bir dengedir Allah aşkına orada o manada o sözü hemen söylemek emin olun kolay bir şey değil ama aleme denge öğretecek sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı orada? Kendisine ait olan alanda aşırılığa doğru bir şey olunca anında sallallahu aleyhi ve sellem orada hemen engel oldu. Hayır dedi böyle söylemeyin işin itidal boyutuna onları çağırdı. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi sinirlendiren gadaplandıran en önemli şeylerden bir tanesi bu, şuydu. Eğer birisi gelse onun huzurunda Peygamberimiz ile Cenab-ı Hakk'ı aynı zamir içerisinde ansa. Mesela dese ki lekuma siz ikiniz ya da lehuma siz o ikisi dese. Yani Aleyhisselatu vesselam efendimizle Cenab-ı Hakk'ı aynı zamir içerisinde Türkçe karşılığıyla o ikisi ya da siz ikiniz diye ansa efendimizin o gadap halini hatırlıyorsunuz değil mi? Kıp kırmızı kesilir. Alnındaki damar şişer. O anda o sözü söyleyen insanı susturur. Sakın böyle söyleme Allah ve Resulü de. Ne demek o ikisi diyerek o amanadaki uyarıyı ortaya koyardı. İtidal gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyledir. Ölçüsüzlüğe asla tamil yok. İfrada ya da tefride bu hangisi olması önemli değil. Bu manada uçlara doğru kaydığı zaman zihin, dil, eylem, davranış, söz Anında siz orada bir peygamber mührü görürsünüz. Çünkü Efendimiz Hatemen Nebi'indir. O peygamberlik ailesinin son mührüdür. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığın ihtiyaç duyduğu her şeye de bu manada bir mühür çakmıştır. O mührün en güzel adı da işte itidaldir. Bakın Abdullah İbni Abbas ne diyor? Adamın biri diyor Allah Resulü'nün huzurunda bir şeyler söyledi söyledi. Sözünün bir yerinde dedi ki ya Resulallah. Allah'ın dilediği ve sizin dilediğiniz olursa bu sözü söyleyince sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce size tasvir ettiğim hale girdi. Sen ne diyorsun dedi. Sen ne dediğin farkında mısın? Nasıl sen beni Allah'a denk tutarsın? Ne demek Allah'ın dilediği ve benim dilediğim? Meşiyet yani dilemek sadece Allah'a aittir. Sen Allah'ın dilediğini de sözünü tamamla. Sonra çek git Allah'ın dilediği ve Resul'ün dilediği buna tahammül yok bakın bu Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet böyle bir şeye sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmiyor biraz önce söyledim ya aynı zamirde anmak bak onunla ilgili de bir bilgi bir rivayet vereyim size Adi bin Hatem ismi çok iyi biliyorsunuz bir gün Resulullah'ın huzurunda bir konuşma yapıyor konuşmasında şöyle bir şey söylüyor her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse şüphesiz doğru yolu bulmuş olur bir sıkıntı var mı bu cümlede yok dikkat edin her kim Allah ve Resulüne itaat ederse şüphesiz doğru yolu bulmuş olur söz şöyle devam ediyor o ikisine isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır şimdi o ikisine dediği anda Allah Resulü'nde tavır aynı tavır ama biraz daha sert bir uslupla sen ne fena bir hatipsin. O ikisine diyeceğine ayrı ayrı Allah ve Resulü'ne isyan eden ise muhakkak sapıtmıştır deseydin ya. Ne demek o ikisi? Allah'tan bahsediyorsun. Gönderilen onun elçisidir. Sen Allah'a ait bir şeyi peygamberle paylaşamazsın. Bunu ne adına yapacaksın? Ne adına yaparsan yap bu manada itidal adına şeyi yansıtmış olursun. İtidal noktasındaki meselenin denge boyutunu sarsmış olursun. İşte burada o manada işin farklı farklı noktalara iş varmasın diye Aleyhisselatü vesselam efendimiz bunu söylüyor. Nasıl bir ortam bilmiyoruz? Konuşuluyor. Herhalde Hazreti İbrahim anlatılıyor. Sözün gelişinden onu anlıyoruz çünkü. İçeriye o anda birisi giriyor ve şöyle bir şey söylüyor. Ya Hayrel Beriyye ey yaratılmışların en hayırlısı. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılır. İnanın ki kullanılır. O yaratılışların, yaratılmışların en hayırlısıdır. Ama sallallahu aleyhi ve sellem orada da büyük bir mütevazilikle öyle deme. O İbrahim'dir diyor. Atası İbrahim'e gönderiyor o sözü. Aleyhissalatü vesselam efendimizin kendisiyle alakadar olarak ortaya koyduğu en önemli esaslardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Peygamberlerle kendisinin bu manada yarıştırılmasını kıyaslanmasını kesinlikle tahammül etmez sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir şey gördüğü anda onun da bu manada müdahale ettiğine şahit olursunuz. Mesela bir defasında Hazreti İbrahim'in kalbi Mutmain olsun diye Allah'tan istediği o talebi dört kuş kıssasını anlatıyor Bakara suresi 260. ayet biliyorsunuz meseleyi anlatıyor sonra nasıl bağlıyor biliyor musunuz meseleyi İbrahim'in o şüphesi kendisi için değil bizim içindi biz daha iyi anlayalım kalbimiz mutmain olsun diye o böyle bir talepte bulundu sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anlarsınız Nasıl bu meseleyi kendi dünyanıza taşırsınız üzerinde tefekkür etmeniz gereken bir şey. Hazreti Yunus'u anlatıyor mesela birileri Hazreti Yunus hakkında olumsuz bir noktaya doğru kayacağını fark ettiği anda sakın kardeşim Yunus bin Metta için olumsuz şeyler söylemeyin. Vallahi o benden daha hayırlıdır diyor. Böyle bir sözün sahibi ve vesselam Efendimiz. Onun kendisiyle. Önceki peygamberleri kıyasladığı bir meşhur rivayet var biliyorsunuz. Bir kıyas aslında o. Benimle benden önceki peygamberlerin misali şuna benzer. Adamın bir güzel bir saray yapmıştır. Sarayın her şeyi dört dörtlüktür. Sadece duvarında bir tuğlalık boşluk vardır. İşte ben o boşluğu dolduran tuğlayım diyor aleyhissalatü vesselam. Girer içeriye o sarayı gezenler. Saray çok güzeldir gözlerini de kamaştırır ama o duvardaki boşluğu gördükleri zaman ne güzel bir saray keşke bu boşlukta olmasa derler işte ben o boşluğu dolduran tuğlayım diyor. O mütevazilikle bunu söylüyor ama burada bir hakikati de ortaya koyuyor ki peygamberlik ailesi dediğiniz o aile Allah'ın gönderdiği elçiler. O elçiler Hz. Adem'den başlamış, Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'da son bulmuş. O çizgi içerisinde olan bütün peygamberler İslam'ın peygamberleridir. Bütün peygamberler de bu manada birbirlerinin manen kardeşleri gibidir. Müslümana düşen de bütün peygamberlere karşı sevgisini saygısını en üst düzeyde korumasıdır. Ama tabi ki Aleyhisselatü vesselam efendimize ait sevginin bu manada biraz fazla olması, bu manada o sevginin daha farklı bir biçimde tezahür olmasında da hiçbir beis yoktur. Efendimiz burada zihinlerin kayma ihtimali olan o itidalsizliğe dikkat çekiyor. Enes Malik diyor ki geldi birisi huzuru risalete durdu. Başladı efendimizi övmeye övdü övdü övdü. Efendimiz bir yerde dedi ki dur dur ne yapıyorsun dedi. Beni Allah'ın yerleştirdiği konumdan daha fazlasına çıkartma. Vallahi böyle yapman asla benim hoşuma gitmez. Kıymete kanaat et diyor. Allah vermiş vereceğini zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir şeye ihtiyacı yok ki o hatemen nebiyindir o rahmetendil alemindir o kulukin azimdir o mübeşşirdir o nezirdir o usve-i hasenedir o siracen münirdir daha neler nelerdir. Her birini Kur'an bir ayet olarak zaten önümüze çıkarıyor. Başka bir şeye bu manada gerek yok ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kıymete kanaat edin. Allah beni nerede, nasıl söylemişse bu manada değerime ait neleri ortaya koymuşsa siz de o kadarını söyleyin. Ama uyarısı nasıl geliyor biliyor musunuz? Bukhari hadisidir bu. Başka yerlerde de var bu hadis. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yücelttikleri gibi siz de beni aşırı derecede yüceltmeyin. Ben sadece ve sadece bir kulum o halde bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Ne diyoruz şahadette biz? Abduhu ve Resulü. Ama Resulü ekliyoruz. Şimdi burada ve Selam Efendimizin bu manadaki uyarılarını yine ifrada ya da tefride çekenler ne diyorlar o sıradan bir beşerdir neticede Allah Resulü kendinin beşer olduğunu söylüyor defaatle de Kur'an bu hakikate de dikkat çekiyor o halde o da bizim gibi bir beşer kusura bakma eğer öyle söylüyorsan sen haddi aşıyorsun ne demek senin gibi? Yaratılışa ait bazı şeyleri söylüyorsan evet insan olmasından beşer olmasından dolayı öyledir ama biz şurada bakın kaç tane insanız hepimizin bu manada değer ve kıymeti aynı mıdır? Biz bile biz birbirimize eşit değiliz nasıl kalkıp da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sıradanlaştırabiliriz burada ifrada ya da tefride yine gitmeye gerek yok evet o Muhammed İbni Abdullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Bir babanın oğludur. Bir beşerdir yani bu manada. Ama aynı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem nebidir hem de resuldür. O Allah'ın nebisi ve peygamberin resulüdür. Biz ikisini peygamber olarak anlıyoruz. O Allah'ın seçtiği son peygamberdir. Öyle olduğu zaman sen onun bu özelliğini de dikkate alarak peygamberinle bir bağ kurmak zorundasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Vakit yine geçti gitti. Bakayım ne kadarını anlatabilirim. Ben size beş alanda dengeye ait bazı şeyleri vermek istiyorum. Çünkü bu konuda biraz sıkıntımız var. İbadette denge meselesinde sıkıntımız var bizim. Sevgide denge meselesinde, itidal meselesinde sıkıntımız var. Düşmanlıkta itidal meselesinde sıkıntımız var. Sevinçlerde itidalde sıkıntımız var. Hüzünlerde itidalde sıkıntımız var. Bunlar da duygu düşünce alanının aslında beş tane temel alanı. Ha başka alanlar da yok mu? Elbette ki var ama genel anlamda sıkıntılar bunlar. İbadette itidal. İbadette de itidal olur mu diye bir itirazda bulunabilirsiniz. Ben de size şöyle bir şey söylerim. Eğer ibadette de itidal olursa düşünün ki her şeyde itidal olur. Allah dengeli davranmamızı istiyor bizden. Şimdi ben birkaç şey söyleyeceğim. Haklı olarak diyeceksiniz ki hocam bunları ne anlatıyorsun? Hangi birimizde gece namazı var ki? Hangi birimizde nafile ibadet var ki sen bizi bunlarla dengeye çağırıyorsun? Bizde bu manada zaten sıkıntı var. Ben biliyorum bilmeden konuşmuyorum. Ben bir şeyi söyleyeceğim oradan bir yere getireceğim sözü. Şimdi ibadette itidal meselesinde sahabi efendilerimiz o çizgiyi Yukarıya doğru açtılar şurada bir ibadet çizgisi var aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki itidal çizgisi bu sahabe şurada duruyor Lekat kâne lekum usvetun hasene ayeti inince in aşağıya diyor Kur'an buraya in burada dur diyor biz ise burada duruyoruz ayet bizim için de diyor ki çık yukarıya sen de aşağıda duruyorsun buraya gel diyor Dolayısıyla biz sahabeye ait bazı şeyleri görünce sakın meseleyi başka yerlere çekmeyelim. Sahabe burada Allah onları itidal çizgisine çağırıyor. Sahabenin bazıları tabi ama biz buradayız biz aşağıdayız hiç kimse kendisine iyi buradan bize bir ekmek çıkar demesin. Meseleyi böyle anlarsak eğer doğru anlamış oluruz. Mesela üç tane sahabe efendimiz Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr. Bir de ve vesselam efendimizin ümmetin hakimi diye isimlendirdi Ebu Derda. Başka isimler de verilir bu konuda. Şöyle bir düşünceye kapılıyorlar. Peygamberimiz Allah'ın son elçisi. Allah zaten Kur'an'da demiş senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını affettim demiş. Biz onunla aynı olamayız. O ne yapıyorsa biz daha fazlasını yapmalıyız ki. Allah'ın bu manada hoşnutluğunu ve rızasını kavuş, kazanalım. Gidelim analarımıza soralım. Resulullah ne yapıyor geceleri? Ne yapıyorlarsa biz daha fazlasını yapalım. Allah Resulü gündüzlerde ne kadar oruç tutuyor? Günün hangi günlerinde oruç tutuyor? Öğrenelim daha fazlasını yapalım. Ne kadar Kur'an okuyor? Öğrenelim daha fazlasını yapalım. Bu manada bir şeyle annelerimize gelip soruyorlar. Alıyorlar Efendimizden cevaplarını gidiyorlar. Bir müddet sonra sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bazı arızaları duyuyor. Meğer bunlar aşırıya doğru kaymışlar. Aşırıya doğru kayınca çağırıyor bu üç tanesini de size ne oluyor diyor. Ben sizin için güzel bir örnek değil miyim? Bana bakın bana kim benim sünnetimden yüz çevirirse ben de ondan yüz çeviririm diyor. Benim yaptığımı siz yapacaksınız ama ya Resulallah sen Allah'ın peygamberisin biz daha fazlasını yaparız ederiz deyince de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır diyor. Hayır diyor efendimiz Abdullah İbni Amr'ın üzerinden bu işin farklı bir biçimde tezahürüne şahit oluyoruz. Babası evlendirmiş bir hanımla onu Amr İbni As biliyorsunuz babası bir müddet sonra gelinine soruyor nasıl bizim oğlan? Babacığım diyor çok iyi ama görmüyorum ki yüzünü. Nias görmüyorum işte geceleri ibadette gündüzleri oruç. Ben doğru dürüst onun yüzünü görmüyorum. Salih bir irisi ama böyle bir sorunumuz var. Sinirleniyor hemen demek öyle diyor tutuyor elinden Resulullah'ın yanına getiriyor. Ya Resulallah diyor böyle böyle gelinime sordum oğlumu bana böyle şikayet etti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki ben senin için güzel bir örnek değil miyim bana bak bakın gecenin bir miktarında ben Rabbimle baş başa kalırım bir miktarında ailemle olurum bir miktarında Kur'an okurum bir miktarında istirahat ederim bazı gündüzlerde oruç tutarım bazılarında ise iftar ederim her hak sahibinin sende bir hakkı vardır Abdullah her hak sahibine hakkını vermekle mükellefsin. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse ben de ondan yüz çeviririm diyerek Abdullah İbni Amr'ı itidal çizgisine çağırıyor. Ama ibadetin neşvesine neşesine varmış öyle kolay değil. Bir müddet sonra bir daha Resulullah'ın huzurunda. Ne yapıyorsun Abdullah ya Resulallah gece şu kadar Kur'an okuyorum olmaz diyor. Ayda bir kez. Hatim ede, ede, edebilirsin diyor bakın Efendimiz itidal çizgisini gösteriyor var mı bizde bu onu siz kendinize sorun ayda bir kez hatim edebilirsin ama ya Resulallah ben daha fazlasına güç yetirebilirim o zaman haftada bir kez edebilirsin ama ya Resulallah daha fazlasına güç yetirebilirim o zaman üç günde bir edebilirsin ama ya Resulallah daha fazlasına güç yetirebilirim dediği zaman daha fazlası yok diyor. En son sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği Abdullah İbn Amr'a üç günde bir hatimdir. Ne kadar oruç tutuyorsun? Bayramlar dışında her gün ya Allah olmaz diyor. Aydan 3 gün oruç tutacaksın. Ama ya Resulallah ben daha fazlasına güç yetirebilirim. O zaman pazartesi perşembeleri de tutabilirsin. İtidal çizgisi neymiş? Ramazan dışında bazı özel oruçların olduğu aylar dışında ayda 3 gün ortasındaki 3 gün biliyorsunuz sünnetteki onun karşılığını ama daha fazlasına güç yetirebilirim ya Resulallah dediği zaman o zaman pazartesi perşembeleri de ekleyebilirsin daha fazlasına da güç yetirebilirim dediği zaman bakın söz yine aynen böyledir o zaman kardeşim Davut gibi tutabilirsin bir gün tutar bir gün iftar edersin ama ya Resulallah ben ondan daha fazlasına güç yetirebilirim. Hayır diyor ondan daha fazlası yok. Abdullah diyor sünnetime ittiba et ve bu manada benim yolumdan dışarıya çıkma. Abdullah İbni Amr'ın en gözde talebelerinden birisi biliyorsunuz. Tabi'in neslinin büyük büyük isimlerinden olan Mücahid'dir. Vallahi diyor ben onun yanındaydım hayatının son demlerinde bile. Allah Resulüne verdiği bu sözü yerine getirme adına gayret içerisinde olduğunu gördüm. Gördüm ama yaşı yetmişlere vardığı zaman şu sözü de söyledi. Ah keşke Resulullah'ı dinleseydim. Yaşlanmış artık yapamıyor. O kadarını yerine getiremiyor ama zorluyor kendini. Keşke az ile başlayıp çoğa doğru gitseydim. Zirveyi en başta yakalamasaydım. Azdan çoğa doğru gitseydim eğer daha farklı olurdum. Şimdi bazen bizim talebelerimiz de aşka geliyorlar. Tabi bir anda fites yukarıdan başlıyor yavaş yavaş iniyor aşağıya. Ama olması gereken neymiş aşağıdan yukarıya doğru aslında olması gereken. Bu manada bir şeyi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. Şimdi buna ait birçok örnek görürsünüz benim güzel kardeşlerim Allah Resulü'nün hayatından. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün içeriye girer. Kendi hanelerinden biri ki Zeynep Binti Caş anamızın odasıdır orası. Bakar ki tavandan aşağıya bir ip bağlanmış. Nedir bu ip diye sorar. Zeynep'in ipi derler. Neye yarıyor bu ip? Zeynep sabahlara kadar namaz kılıyor yorulduğu zamanda o ipe tutunarak ibadetine devam ediyor. Allah Resulü anında müdahale ediyor. Sökün diyor o ipi. Sökün ve böyle yapmayın. İstediğiniz zaman namaz kılın, dinç ve diri olduğunuzda yorgunluk ve gevşeklik hissettiğiniz zaman da yatıp uyurun, uyuyun. Denge adına bir şey söylüyor. Yorgunluk var sizde yatıp uyuyun. Farz değil bu, nafile olan bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü diyor bakın çok önemli bir şey söylüyor aleyhissalatü vesselam. Siz bıkıp usanmadıkça Allah haşa bıkıp usanmaz. Az ama devamlı ibadet çok ama kısa olan ibadetten daha makbuldür. Koydu mu dengeyi sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece söyleyen çok güzel söylemiş. Aynen de öyledir kulluk yolu böyledir uzun ince bir yoldur. Ve gidiyoruz biz oraya nereye kadar gideceğiz Allah ne kadar ömür takdir etmiş o onun bileceği iş. Bir anda heyecana kapılıp bir şeyleri yapıp hayatın geri kalan devresinde bunlardan mahrum yaşamaktansa az ama devamlı. Az ama bu manada istikrarlı bir hayatı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önümüze koyuyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim böyleyse eğer ibadette. Başka şeyleri anlatmaya gerek var mı? Hadi anlatalım anlatmayınca anlaşılmıyor çünkü. Sen diyelim ki bir yerde işçisin bir yerde memursun. Sorumluluğun var orada o işin karşılığında maaş alıyorsun. Neymiş efendim ben işte akşam şunu yapıyormuşum bunu yapıyormuşum deyip gece 12'ye 1'e 2'ye kadar uykusuz uykusuz durup Ertesi gün sabah adamın iş yerine gidip ya da görevli olduğun daireye gidip akşama kadar esniyemezsin. Eğer sen sünneti Muhammed'i anlarsan bunu yapamazsın. Bunu ne adına yaparsan yap yapamazsın. Sen bu manada dengeli davranmak zorundasın. Eğer senin işin ağırsa ve bir sorumluluğun da varsa kılma kardeşim teheccüd kılma. Sana bu manada kimse bir şey demez. Yeter ki bu manada sen o manada sana verilen şeyi yerine getir. İslam bu konuda çok dengeli bir şey söyler bize. Asıl olan şey hak ve hukuk meselesidir. Onun bunun hakkına girerek nafile ibadet yerine getirilmez. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu manada bizim çok daha hassas olmamız lazım. Daha da ötesinde bir şey söyleyeyim. Şimdi sen bir yerde çalışıyorsun tamam güzel öğle namazını ikindi namazını akşam namazını orada kılıyorsun ne de olsa iş yeri yarım saate abdest alıyorsun yarım saate de namaz kılıyorsun takvalı takvalı böyle acayip acayip yavaş yavaş bu manada yapıyorsun tesbihatı da yapıyorsun arkasına ekliyorsun o biçim dört dörtlük bunu eğer sen yassıda evde de yapıyorsan benim sana söyleyeceğim bir şey yok ama evde kıldığın namazlarda bu hassasiyet yok Başkasının işinde çalışırken beyefendi yarım saate namaz kılıyor, bir saate namaz kılıyor. Hiç kusura bakma denge yok orada. Sen orada dengeyi sarstın, orada itidal adına sahayı ifrat ya da tefride uçlara götürüp bir yönüyle o sahayı ihlal ettin. Çünkü senin peygamberin bu manada kul hakkı meselesinde çok daha farklı bir, Şeyler söyledi sana onun bunun hakkıyla giremezsin bu konuda. İyi hoş hocam diyorsun ama sen bilmiyorsun ki bizim patronu bizim patron zaten şöyle böyle. Valla senin patronun nasıl olursa olsun o onun bileceği iş. Onun sorumluluğu onun Allah'a vereceği hesap ayrı bir şey ama burada sana yüklenen böyle bir sorumluluk var. Peki ya daha ötesi sen öğrencisin mesela ilim yolunda yürüyorsun güya öyle bir iddiam var oturuyorsun televizyonun karşısına internetin karşısına ya da alıyorsun cep telefonu eline orada mücahitlik yaparak 2 saatini 3 saatini geçiriyorsun orada ve bu manada sana sordukları zamanda güya o manada cihat ettiğini söylüyorsun denge yok ibadete bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ölçü koyarken Hiçbir şey adına sen bunu yapamazsın ötesini hiç söylemiyorum gidip kafelerde oturup saatlerce devlet kurup devlet yıkmak nargile salonlarında bunu yapmak onu hiç söylemiyorum onu siz artık anlayın. Ya da girip alışveriş merkezlerine saatleri tüketen hanımlar, beyler bunları da söylemiyorum. Bakın alışveriş merkezlerinin çoğunda saat yoktur biliyor musunuz? Dikkat çekmesin ve insanlar saatlerinin ne kadarını oralarda geçirsinler. Bu manada bir şeyin farkına varmasınlar diye bu sistemin bu kapitalist sistemin tapınakları haline getirdikleri o yerlerde perişan ediyorlar nesillerimizi ve bizleri. Ama biz bu konuda dengeleri eğer... Sünneti Muhammed'ten tekrardan almazsak vay ki vay halimize benim güzel kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayata bir itidal koydu. Bu hayatta meşru ve helal dairede eğlence var ruhları dindirmek var gezmek var tozmak var helal dairesi de geniştir ve inanın keyfe de kafidir ama dengeli bir biçimde bunun olması şarttır. Bengenin sarsıldığı yerde ne adına yaparsanız yapın orada itidal adına bir şeyden bahsedemezsiniz. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Muaz İbni Cebel dediğim zaman hepiniz titrersiniz değil mi? O büyük insanın adını duyduğunuz zaman. Medine'nin dışlarında bir yerde Allah Resulü müsaade etmiş. Muaz orada mescitte imamlık yapıyor geliyorlar cemaatten birileri şöyle bir şikayette bulunuyorlar ya Resulallah Muaz bize imam oldu e biz tarlada bahçede çalışan adamlarız bir bize namaz kıldırıyor kaç tane süreyi arka arkaya diziyor perişan oluyoruz şuna söyle de bize biraz merhamet etsin Allah Resulü gadaplanıyor Muaz'ı çağırıp bir şey de söylemiyor. Önemli şeylerde bazen Aleyhisselatu vesselam Efendimizin yaptığı bir şeydir. Hutbeye çıkıyor ve bir hutbe irade ediyor bu konuda. İçinizden bazıları öyle şeyler yapıyorlar ki insanları bıktırıyor. Bıktırıyorlar ve nefret ettiriyorlar. Allah Resulü bunu söylüyor. Siz insanları dinlerinden mi etmek istiyorsunuz? Bundan sonra kim bir cemaate imam olursa Kısa sürelerle namaz kıldırsın unutmasın ki cemaatte yaşlılar var zayıflar var işi acele olanlar var bu manada dikkatli olsun diyor sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi gidiyorsun mesela esnafların yoğun olduğu bir cuma da bizim imam coşmuş anlatıyor anlatıyor anlatıyor ya bu insanların işi var gücü var cuma evet güzel bir zaman o dilimi olsa keşke o özlediğimiz şekliyle olsa insanlar daha rahat olsa keşke sünnet üzere kılınsa büyük camilerde uzun uzun bu manada hutbeler verilse namazlar bir o kadar güzel olsa asıl olan budur ama şu anda bu memleketin bir gerçeği var bu memleketin bu gerçeğine rağmen sen niye bu konuda farklı yerlere gidiyorsun gelin Aleyhisselatu vesselam efendimize bu sözleri söylüyor kendisi nasıl namaz kılıyor Abdullah İbni Mesud diyor ki bir gün baktım Efendimiz kendi başına Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde namaz kılıyor. Efendimiz nafile namazlarında bazen cehri okurdu, sesli okurdu. Gittim arkasında durdum diyor. Baktım Bakara suresini okuyor. Bitirdi Bakara suresini. Dedim ki gidecek şimdi rukuya. Arkasından geldi Ali İmran suresi. Ali İmran suresini de okudu. Ben şimdi gidecek dedim Ruki, Rukiye. Baktım Nisa'yı da okudu. Bir ara... Aklıma başka bir şey de geldi diyor cemaat diyor ki ne geldi kaçmak dedim ki kaçıp gideyim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar şey yapacak 126 sayfa okuyor bir rekatta hanginizin gücü yeter Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bunu yapıyor ama insanlara bunu söylerken hayır diyor bu ayrı bir şey İçinizde yaşlılar var hastalar var. Abdesini tutamayanlar var acele işi olan var bu manada itidal çizgisini sarsamazsınız diyerek belli bir ölçü koyuyor oraya ve Selam efendimiz bir sefer sırasıdır çok büyük ihtimalle Bedir oruçta yeni nazil olmuş zaten yeni devreye girmiş Müslümanlar orucun heyecanını yaşıyorlar Medine'den oruçlu bir biçimde çıkıyorlar aylar da sıcak bir mevsime denk gelmiş Efendimiz diyor ki sahabe bozun oluşlarınızı Allah size ruhsat vermiş. Ama sahabe bakıyor peygamberimize peygamberimiz bozmuyor. Diyorlar ki ya Resulallah sen de tutuyorsun. Efendimiz diyor ki bana bakmayın ben binitliyim siz yayasınız. Binitli ile yaya aynı olmaz. Benim halim sizden daha iyi onun için siz bozun bozmuyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakıyor ki kendisi bozmayana kadar sahabe bozmayacak. Alıyor bir kırba suyu böyle onların göreceği bir biçimde orucunu açıyor. Hadi açın diyor sahabe öylelikle açıyor. Denge adına bir şey söylüyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Ne adına olursa olsun bakın cihatta ve oruç başka ötesi var mı? Bu konuda bile aleyhissalatü vesselam efendimiz böyle bir şeyin hayatlara yerleşmesini söylüyor. Sen bu konuda efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle davranıyorsa. Geri kalan şeyleri sen kıyas et bugün hayatımızda bu manada ne kadar problem var ne kadar aşırılıklar var onları da sen kıyas et. İkincisini de söyleyeyim diğer üç tanesini bir dahaki derse bırakayım. Sevgide itidal bu çok önemli bir şey. Kimi seversen sev ölçülü sev. Kime düşman olursan ol ölçülü düşman ol. Ne diyor biliyor musunuz Tirmizi'de geçen bir hadiste? Dostunu severken ölçülü sev zira günün birinde o dost düşman olabilir. Düşmanına da ölçülü bir şekilde buğz et. Çünkü günün birinde o düşman dostun olabilir. Bir ölçü koyuyor. Peki hayatlarımız nasıl? Birini sevdik mi gözümüz kör. Adamın kusurunu görmüyoruz. Adam oluyor bizim gözümüzde Allah'ın veli kulu hiçbir şey. Görsek de bir yanlış e canım bir. Hikmeti vardır bir hikmete bağlıdır bunu yapıyor diyor tevil ediyoruz. Beri taraftan da biriyle kalp yollarımız kapalı olsa adamı sevmedik. Ya adam kitabın ortasından bir şey yapıyor yok o yanlış. Yapana göre değerlendiriyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada bir ölçü koydu. Fail ile fiili ayırın dedi. Fail ile fiili beraber değerlendirmeyin siz fiile bakın. Fiil ise eğer o iyiliği ikrar edin ama fiil kötüyse eğer o fiili sizde kötüleyin kerih gösterin birisi sevdiğiniz birisi olduğu için iyi bir iş yaptığı zaman nasıl övüp onu göklere çıkarıyorsanız kötü bir şey yaptığı zaman da gerçek manada dostluğun bir hakkı olarak hakikati ona söyleyin evet onu ben de söylüyorum defaatle buradan da söyledim dost hakkı söyler hakikati söyler ama dost hakikati de yine tatlı bir şekilde söyler uslubun tatlı olması ayrı bir şey ama bugün sevdiklerimize karşı gözümüz kör oluyor kör olduğu için de aslında hem kendi felaketimizi hem başkasının felaketini hazırlıyoruz örnek vereyim mesela efendimiz sevgide zirveler yaşadığı bir isim Üsame İbni Zeyd defaatle benden duydunuz Mekke fethi sırasında Beni mahzumdan olan bir kadın hırsızlık yapıyor ona ne yapılacak had uygulanacak ve eli kesilecek diyorlar ki birini aracı gönderelim Resulullah'a o aracı girsin devreye Allah Resulü bu haddi, haddi bu cezayı uygulamasın kimi gönderelim Vallahi Üsame'yi çok sever Üsame'yi gönderelim Üsame'nin sevgisi böyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dizlerinden eğer birine Hasan ve Hüseyin'i oturtturursa bir diğerine de Üsame'yi oturtturur. O üç tane mübarek başı böyle göksüne bastırır. Allah'ım ben onları seviyorum sen de onları sevdir. Hatta bir duası da bizim için geçerli onları sevenleri de sev diyor. Siz de şahit olun Allah da şahit olsun ki biz de onları seviyoruz. Böyle bir müjdeyi de Allah Resulü bize veriyor. Bazen çocukken Medine sokaklarında oynadığında burnu akıyor çocuk işte biraz da siyahidir biliyorsunuz Hazreti Üsame Ayşe biraz titizdir böyle midesini bulandırıyor biraz çekiniyor. Efendimiz diyor Ayşem diyor sen Üsame'ye böyle mi davranacaksın? Bak Üsamem ne kadar güzeldir mübarek elleriyle onun burnunu siliyor. Üsameme güzel güzel elbiseler giydireceğim şöyle güzel olacak böyle güzel olacak. Hatta Ayşe anamıza takılmak için şöyle de bir söz söylüyor. Kız olsaydı onu şöyle severdik böyle severdik diyerek bir şeyler de söylüyor. Bunu biliyor herkes. Şimdi bu Üsame Mekke'nin fethinde böyle bir iş için Resulullah'ın yanına geliyor. Allah Resulü onu gördüğü zaman hemen kalkıyor, sarılıyor, ellerini avuçlarının arasına alıyor ve yanına oturtuyor. Gel bakalım Hüsamem diyor seni buraya ne get getirdi? Ya Resulallah beni mahsumdan bir kadın var diye ya, hırsızlık yapan kavmim beni sana bunun için aracılık yapma adına gönderdiler. Değişti şimdi hava öyle bir değişti ki hem de bırakıyor Efendimiz ellerini Hüsamem'in. Ey Hüsame şimdi sen Allah'ın bir hükmünün uygulanmaması için onlar tarafından aracı olarak mı geldin? Sen şimdi bir hüküm uygulanmasın diye aracı olarak mı geldin? Vefaatle bu cümleyi tekrar ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hüsame ediyor ki yer yarılsaydı da içine girseydim ben nasıl büyük bir hata ettim ama bir kere yapmış. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıkıyor. Keşke şu sözü benim imkanım olsa şu memleketin bütün dağlarına yazsam. Şu sözü şu memleketin bütün dağlarına böyle insanların gözüne girecek şekilde yazsam. Sizden önceki kavimlerin helak sebebi onlardan bir tanesi suç işlediği zaman arkaları kuvvetliyse eğer adamları varsa dayıları varsa... Onlara hüküm işlemez ama zayıflarsa onlara hüküm işler. Onlara o ceza verilir. İyi açın kulağınızı ve beni dinleyin. Hırsızlık yapan kızım Fatma bile olsa onun bile elini keserim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Denge gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sever ama orada bir yanlışlık varsa ona tahammül yoktur. Kimse kusura bakmasın. Allah'ın ahkamına bu manada kimse bu manada aracılık yapamaz. Aynı Hüsame bir sefer sırasında düşüyor askerin peşine. Müşrik asker kovalıyor ve bir ağacın altında yakalıyor. Kılıcı çekmiş tam vuracak adam diyor ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yine de vuruyor adamı öldürüyor. Haber geliyor sallallahu aleyhi ve selleme çağırıyor Hüsame'yi. Üsame diyor sen la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün defaatle defaatle söylüyor. Üsame neye uğradığını şaşırıyor ya ben ne yaptım diyor keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım da o gün Müslüman olsaydım. Dayanamıyor ve şöyle bir cümle söylüyor orada ya Resulallah diyor adam korkunan iman etti ne diyor biliyor musunuz iman ettiğimiz peygamberimiz. Şimdi la ilahe illallah diyenlere kılıç çekenlerin kulakları çınlasın. Ben ne diyeyim ki? Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Hel şakkak te kalbehu. Sen onun kalbini açıp baktın mı? Sen ikrarı esas almak zorundasın. Adam la ilahe illallah dedi bitti onun kanı, canı sana haramdır. Ona el süremezsin. Sen bu manada kalbini mi yarıp baktın ki korkudan iman ettiğini söylüyorsun? Denge öğretiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve en sevdiği adamın üzerinden dengeyi öğretiyor. Sevgi gözünüzü kör etmesin diyor. Benim adamım üstünü ört yanlışı görme. Eğer benim adamım değilse ne varsa on katını üstüne koy öyle ifşa et. Bu çağın insanı olarak yaptığımız şey ama Allah Resulü'nün bize öğrettiği şey ortada. Asla bunu yapamazsınız diyor. Denge adına. Bir şeyi koruyacaksınız ve bu konuda ne olursa olsun bazen düşmanınız bile olsa ya düşmanınız iyi bir şey yaptığı zaman niye iyiliğini takdir etmiyorsunuz düşmanınız olabilir ama düşman bile olsa iyi bir şey yapmışsa o ameli o fiili o failden ayırarak bu manada değerlendirip ona göre hüküm verin diyor. Sevgide itidal noktasında ve selam efendimizin bize öğrettiği bu hakikat bizim için çok ama çok önemli bir şeydir şimdi diğerlerini geçeyim onlar diğer derse kalsın önemli olduğu için sıkıştırmayayım size bir hadis söyleyeyim ve sözümü bitireyim Abdullah İbni Mesud diyor ki bir Müslüm hadisidir bu üç kere aynı sözü Efendimiz tekrar etti bir gün dedi ki söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar yani itidal çizgisine riayet etmeyenler Helak oldular 3 kere sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak oldular söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak oldular söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak oldular helakın bir meselesidir benim güzel kardeşlerim aşırılık ister ifratta olsun ister tefritte olsun fark etmez bu manada karşımızdaki muhatap bizi nereye çekmeye çalışırsa çalışsın. Bizim itidalden başka yolumuz yok. Eğer biz ümmeti Muhammed olma gibi bir iddiamız varsa sünneti Muhammed de bize itidal adına bir şeyi vaz ediyorsa öğretiyorsa zihinlerimize adeta çakıyorsa biz bundan başka bir yol tanımayız. Ne olursa olsun itidali esas almalıyız her türlü aşırılıktan kendimizi korumalıyız. Allah Resulü'nün rehberliliğinde bu manada yolumuza revan olmalıyız ki varacağımız nokta en başta söyledim o cümleyi bir daha söyleyeyim selama varmış olsun. Allah bizi Darussalam'a bu şekliyle vardırsın Rabbim her türlü aşırılıktan bizleri muhafaza etsin. Ne adına olursa olsun hayatlarımızda ifrat ve tefrit adına ne varsa hepsini söküp atsın bizi bu manada şu ıssız çöllerde sahipsiz bırakmasın kalplerimizin sahibi odur duygularımızın sahibi odur düşüncelerimizin sahibi odur biz yaramazlık yapsak da haylazlık yapsak da beşeriz bazen kusurlar işlesek de Allah bizi bize bırakmasın göz açıp kapayıncaya kadar da bizi nefislerimizle baş başa bırakmasın bu manada bizlere yardım eylesin inşallah velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha